67. Raci hangisiydi dedik? Peki neden raci 67? Bunu kim söyleyecek? Çünkü kitap, tevhidi, giriş, vap 20... sayanlar var. Mukadime iyi. Evet. Mukadime iyi, vap sayanlar var, mukadime olarak. Tamam. İşte biz şimdi dedik ki raci olarak dedik ki 67. İlki vap saydık. Ve bunun için sebep söyledik. Öğrencileri bunu şerh ederken, normalde o kendi yazısı değil, öğrencileri onun Pardon, uzun diğer Başka. Metodur, Metodur, Mesela diğer baplarda ne gibi bir metod uygulamış? Mesela mesail bölümü, mesail mesail bölüm. değil mesail mi? Mesail bölümü. Yine ne yapmış ayetleri, sonra hadisleri sırayla serdetmiş, sonra mesailer demiş. O yüzden dedik, raci olan ne? 67 bab var. Ee, peki nerede yazıyor müellif bunu? İhtilaf, İhtilaf vardı, değil mi? Ne diyorlardı, kim ne diyordu, hatırlayan var mı? Bir daha önceki yerde orada başlamış olup diğer yerde bitirmiş Basra olup Basra ve Hureyma'la diye Hureyma. ihtilaf ediliyor. Evet. Sonra birisini torunu söylüyor, birisi talebesi söylüyor. Biz dedik ki bu iki şey arasında tearruz görünmüyor. Yani zahir bir çelişki yok yani. O gördüğünü söylemiştir. O gördüğünü söylemiştir. Tamam Elhamdülillah. Genel olarak bu bilgileri verdik. Şimdi bu hafta inşallah yine kitabu tevhide Tevhid'de direkt bir giriş yap yapmayacağız. Çünkü neden? kitabu Tevhid zaten bab bab.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 Allah subhanahu wa ta'ala nelerde has? E bu da maruf üç şeyde has. Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi ve isim sıfat tevhidi. Aleyküm Şimdi rububiyet ve isim sıfat tevhidi vesaire Bunların tarifi birazdan yapacağız inşallah. Tamam Ama bu taksimati şimdilik böyle alın. Şimdi tevhidin manasına İbn-i Teymiye olsun. işaret etmiştir. İstikamede işaret etmiştir. Sonra fetavalarında bu tarife ne yapmıştır? İşaret etmiştir. Yine İbn-i kayy -i Mederci Salik'inde vesaire. İgâsetü'l-Efendi İbn-i Recep'ül Hanbeli İhlas Risalesinde. Bu tarife ne yapmıştır alimlerimiz? İşaret etmişlerdir. Şimdi arkadaşlar şirkin tarifi. Şirk zaten lügatta ortaklık bellidir. Şimdi lügatla ıslahı mana arasında zaten bir fark yoktur. Pek. Tesviyetu gayrillahi billahi fi şeyin min hasaisillâh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 onu birisine ve Onu Abdülkadir Geylani veya Ahmet'e veya Mehmet'e verdin. Böyle bir şey söz konusu yok. Çünkü Değil. Şahsı aracı kılmak, bu i̇şte şahsı var. aracı kılmayı diyoruz. Şimdi mesela aklınızda var mı aracı kılmanın şirk olduğuna dair? Delil. Eğer ona o e, aracı kıldığımıza eğer sığınırsak... Sığınırsak işte o zaman şirk. Evet. Ona yönlendirip evet. o zaman... Şimdi ne zaman şirk olur? Eğer direk kendisinden istersen ne olur? Şimdi o zaman şirk olur. De. Evet. Şimdi sen... Ya Rabbi, bana çocuk ver, ablu Kadir Geylan'ın hürmetlerine. Çocuğu kimden istedin? Allah'a, kime dua ettin? Allah'a. Sadece onu araya vesile kıldın. Evet. Şimdi, la nabuduhum illall yukari bu na illallah zulfa. Biz onları ibadet etmiyoruz. Sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Bu bu delil olmaz ki. Bunun hiçbir yerde deliliyor. İbadet, i̇badet yok. ediyoruz diyor adam zaten. Anlatabiliyor muyum? Biz bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ne yapıyoruz? İbadet ediyoruz.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 denk tutmak, eş tutmak demek. Tamam? Buna dikkat edeceğiz. Yine Allah Subhanahu ve Teala Şuara suresinde Enam 61 mi diyor hocam? Anladım. Enam 1. Şuara 97 ve 98'de diyor ki: "Tallahi in kunna lafi dalalin mubin iz nusawvikum bi rabbil alemin." Tallahi biz apaçık bir dalalet içindeymişiz. Çünkü biz sizi alemlerin Rabbine müsabit diyorduk. Şimdi onlar bütün bu hüsranlarını, akıbetlerinin kötülüğünü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 bazı alimlerin yaptığı tarife bakıyoruz. Küçük şirk diyor ki, dinin küçük şirk diye isimlendirdiği şirk ancak eşittir. O zaman da bakıyorsun örnek bulamıyorsun riyadan başka. O yüzden bu çok dakik ve ince bir mevzu bu ileride gelecek. Bu nazar muska, temay bunlar yani ondan fayda beklememekle beraber hepsi küçük şirk. Küçük şirk. Zaten yani bugün derken. toplumun Allahu alem %99'u belki bu türlü şeylerde küçük şirke giriyorlar bir tarife göre. Büyük şirke değil.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 Hiç denk gelen var mı aranızda? Ya, ya işte İmam Rabbani bana çocuklar. Bir sonraki direkt ondan Mesela şirk. işte o yüzden zaten alimler bir tarife göre buna küçük şirk demişler. İşte oraya geldik yine. Büyük şirke götüren her şey küçük şirk demişler. O yüzden bakın Tema'im, Tivle, bu baktığımız zaman bunların hepsine bir tarife göre alimler ne diyor? Küçük şirk diyorlar işte. O yüzden bunun daveti bu çok ince bir noktadır, dakik bir noktadır arkadaşlar. O yüzden hakikaten bu noktaya şimdi girmeyeceğiz. Bunda biraz sabretmemiz lazım inşallah. Tamam? Burayı anladık ama buraya kadar. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mesud hadisi diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem soruluyor. "Ey zulmün en a'zem. Günahların en büyüğü hangisidir? Diyor ki "En tec'ale lillahi nidden ve huve halakuk." O seni yarattığı halde ona ne yapmandır? Nid edinmendir. Nid nedir arkadaşlar? Denklik.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 Ora, oraya bir ön, önümüzdeki derste Rabbi nasip ederse o zaman işleyeceğiz. Tamam Rubriyeti, Ama Hayır yok. Diyorlar ki tevhidul marifetu vel isbat marifet ve isbat tevhidi ve tevhidu talepi vel kasd. Talep ve kasd tevhidi. Evet. Marife, isbat rubiyet ve isim sıfatı içine alır. Talep ve Kast hmm. uluhiyet tevhidini içeri alır. Şimdi ona, onu neden alacağız? Vallahi sadece bakın şu tarifleri fıkh etsek birçok tekfiri noktada bile birçok meselenin içinden çıkarız. İşgal mevzusunu dışarı, işgalden çıkarız. Sadece bunun tarifini bilebilmek. Bunlar çok önemli. Bunları iyi yakalayacağız inşallah. İkinci mukaddimemiz ne? İkinci Ölümünün mukaddimemiz sünnet. tevhidin taksimi. Ehli sünnet alimleri tevhidi üçe ayırmışlardır diyoruz. Tamam mı? Biz mutahhirlerin tarifiyle ele alacağız. Sebebini önümüzdeki ders daha iyi anlayacağız inşallah. Birincisi rububiyet tevhidi arkadaşlar. Tamam Peki rububiyet tevhidi nedir? Rububiyet tevhidin tarifi. Buyur. E, Fiyirlerinde Evet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 Kendi fiillerimizde Allah'a birlemek. Şimdi bu karışıyor. Ee, i̇nşallah hakkınız elerden. El kaldırarak olursa karışmaz inşallah. Tamam mı? El ka kaldırarak olsun. Ee, öyle devam edelim. Uluhiyet tevhidi dedik ki Allah Subhanahu ve teala'yı ne yapmak? İbadette birlemek. Yani ifradullahi Azza ve cel bil ibadet. Uluhiyet tevhidi. Allah Subhanahu ve teala'yı ibadette birlemek. Veya diğer bir tabirle ifradullahi Azza ve cel bi efhalil ibadet. Allah'ı kullar Fiilleriyle Allah'ı birlemesi. Yani ona işlediği fiillerde Allah'ı birlemesi. Sadece ona yapması yani. Tamam. Burayı da anladık. Üçüncüsü <gülüyor> İfradullahi Azze ve Celle bima semma ve vasafa bihi nefsehu fi kitabihi ev ala lisanı rasulihi min gayri ta'tilin ve la tahrifin ve min gayri temsilin ve la tekif. Bunun ben Türkçesini biraz düşündüm. Bu biraz uzun. Ama Allahu Alem en güzel eee...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 kendisini isimlendirdiği ve vasıflandırdığı şeyde tek kılarak veya birleyerek tek kılarak fark etmez tahrife ta'tile temsile ve teklife gitmek sizin isimlendirmek ve vasıflandırmak. Tekrarlıyorum Allah azze ve celle'ye gerek kitabında gerekse de Resul'ün diliyle sünnette kendisini isif, isimlendirdiği ve vasıflandırdığı şeylerde tek kılarak veya birleyerek tahrife, tatiile, tekyife ve temsile gitmek sizin isimlendirmek ve vasıflandırmak. Tamam? E peki tatil, tekyif, temsil ne? Çok önemli değil. Yani e, dileyen yani, isim sıfat dersleri var. Eee yani onlara müracaat edebilirler. Konumuz uluhiyet tevdi ile alakalı. Ancak tevhidi taksimata böldük.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 Senin işte o taksimatları oradan çıkarman, o önemli noktaları fık edip ortaya koymanın isi, ismi esbıru ve taksim olayıdır. Şimdi bu ne demek? Bunu biraz açacağız. Şimdi bu esbıru ve taksim kaidesi, es ve taksimin delili diyelim. Allah Azze ve Celle'nin kitabında zikretmiş olduğu muteber bir delildir, kaididir arkadaşlar. Bu esbıru ve taksim olayı, yani ehlü sünnetler cemaat, alimlerimiz bunu ne yapmışlar? Cebinden çıkarmamışlar. Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu muteber bir delildir. Nedir? Muteber bir delildir. Kaydedir. Es ve taksim delili. Şimdi bu kaydeyi, bu delili bazı ulemalar kitaplarında zikretmişlerdir. Mesela İbn-i Kudame Rahimallah, Ravdatun Nazır'da bunu zikrediyor. İbn-i Kudame ne? i̇bn Kudame tarih boyunca gelmiş geçmiş en büyük fakihler arasında zikredilir. En büyük imamlar arasında. Hatta Şeyhul İslam İbn-i onun için diyor ki, ee, Şam'a diyor Evzai'den sonra diyor İbni i Kudame'den daha fakih birisi girmemiştir. İbni Kudame'nin usul kitabı var fıkıh usulü Ravdatun Nazır diye. Bak mesela Es-Sabru ve Taksim'den bahseder orada. Yani bu alimlerin e, indinde mevcut bir şey. Yine İbni i Teymiye Rahim Allah Fetevası'nda vesaire zikreder bunu. Sair kitaplarında zikrederler bunu. Ve Es-Sabru ve Taksim olayında ümmet icma etmiştir. Bir tane muhalefet eden yoktur.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 Şimdi bu e, ol, örneklendirdiğimizde, aha, örneklendirdiğimizde biraz daha anlayacağız. Aslında istikrağa yakındır bir noktada yani. Tamam. Şimdi istikrar şöyledir. Düşün ki sen bir şeyin kaça ayrıldığını öğrenmek istiyorsun. Bütün naslara bakıyorsun. Bütün naslarda sonuca varıyorsun. Beşe ayrılır. Esebruvak es taksim de o beşin ne olduğudur belki. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun gibi. Şey ha -ha. De, de, de. Onun gibi. Şimdi bu kaideyi, bu delili ne dedik? Bazı ulemalar bizim kitaplarda zikrediyor. Mesela bu kaideyi şunun gibi ayetlerden almışlardır. Ayet arkadaşlar Tur 35-36. Allah subhanehu ve teala buyuruyor ki em khuliqu min gayri şeyin em humul halikun Yoksa onlar bir şeysiz mi? Yani haliksiz mi? Yaratıcısız mı? Yaratıldılar? Yoksa Yaratıcı, yaratıcılar onlar mıdır? Bir daha söylüyorum. Yoksa bir şeysiz mi yani خالiksız mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcılar onlar mıdır? Em khalaqu em khalaqu's semawati vel ard? Bel la yuqinun. Yoksa gökleri ve yeri mi yarattılar?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 Üç kısımda ele alındığını görüyoruz. Bir mesaj veriyor. Bu mesaj üç kısımda ele alınıyor. Bakın. Yani üç taksime gitmiştir Allah Vüze o tale tabir ise buraya dolaylı yönden. Birincisi, bunlar ya kendileri ya kendilerini yarattılar. Dil mi? Bunlar ne yaptılar? Ya kendilerini yarattılar. Bu bir. İkincisi, yaratıcı ya da yaratıcı olmaksızın kendilerine kendilerini kendileri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 ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin. Bakın burası çok önemli. Bakalım. Ayetin siyak sibakına bakın. Sonra ne yapıyor? Baştan sona rububiyet fiilleri zikrediyor arkadaşlar. <gülüyor> Oralarda. Şimdi burada da aynen az önceki ayet gibi hem rububiyetin ispatı var. Hem de rububiyetin tarifi var. Çünkü diyor ki Elleziخلق khalak... ya sizi yaratan ve min kablikum, sizden öncekileri yaratan la allekum tetekun umurlur ki kornusunuz Ellezi jalekum alarda firashen yeryüzünü döşek ve semae bina'en semayı bina ve enzlemine semaime en gökten su ve akrecebihi min semerati rizk lekum rızık olarak size semeratlar çıkarıyor la allekum rizk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 Ruhbiyeti biliyorlarmış. Siz bunları bildiğiniz halde ne yapın? Demek ki bütün saydığımız filleri, mekleri, müşrikler biliyormuş. Bu entüm talemon. İşte bu ayette çok önemli arkadaşlar. Tamam, buna da dikkat edeceğiz. O zaman biz bunu Kur'an'dan ispatladık mı ruhbiyet evini? Ispatladık. Peki uluhiyet tevhidinin delillerini? Alhamdulillahi Rabbi'le alemin. Şimdi buraya şöyle ayeti yazıyorum arkadaşlar. Bu önemli.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 O iyya kenes taain yalnızca sana ibadet eder, yalnızca senden yardım dileriz. Bakın bu da uluhiye tevddin ispatı. Yine isim sıfat tevddine baktığımızda, ar Rahim, rahman ve rahim, Malikiyu Middin, din gününün sahibi, ceza gününün sahibi. Başka bir ayette Hel Taale Mu Lehu Semiyan, sen ona bir denk biliyor musun? Bir adaş biliyor musun? Allahu La Ilaha Illahu, o Allah ki ondan başka ilah yoktur. Lehul Esmâ El en güzel isimler.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 ne mahsustur. Burada da Rububiyet tevhidi. Tamam. Sonra isim sıfat. Bakıyoruz ki Allah ve Rabb, Allah subhanehu ve teala'nın iki ismi ve isminin delalet ettiği vasıftır, sıfatlardır. Tamam. Yine Meryem suresi, bu çok önemli. Şeyh İbni Hüseyin bunu Kitabı ı Tevhidinin başlarında veriyor. Bu çok önemli bir ayet. Rabbus semavati vel ardi ve ma beynehu ma feabuduhu ve li ibadetihi hal ta'lemu lehu semiyan. Göklerin Yerin ve bunlar arasındakilerin Rabbidir. Burası hangi tevhid? Rububiyet tevhidi. Tamam. Sonra diyor ki فَعْبُدُهُ بِنَانَ لَيْهِ O'na ibadet et. Uluhiyet tevhidi. وَاسْتَبِرُ لِيْبَادَتِهِ ibadetinde sabret sonra ne diyor? هَلْتَالَمُ لَهُ سَمِيًّ Ona adaş birisini biliyor musun? Ne? İsim sıfat tevhidi. Yani o kadar açık ve nettir ki bakın işte Es-sebru ve Taksim bakıyoruz ayete 3 noktada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 İyyake na'budu ve iyyake nestaîn başka ulûhiyet tevhididir. Rahman ve Rahim dedik isim sıfat tevhid. Malikev'ül-mülk din İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinâ's sıratal müstakîm. Bizi doğru yola sok. Ney? Rububiyet tevhididir. Değil mi? Bir şey bir bizi bizi doğru yola sok. Yani sokmak, hidayet. hidayete vermek rububiyet tevhidinden tevhidindendir. Allah'ın fiilidir yani. Tamam? İhd, hidayet yine Allah'ın fiilidir e fiil, Yine isim sıfata. E, Tabi alçaltmak, yükseltmek, şifa vermek, öldürmek, diriltmek, hidayet vermek, saptırmak bunların hepsi Allah'ın fiilleri. Evet. Tamam? İdris salatualayhım. Sonra sıratallezine en'amte aleyhim. Nimet verdiklerinin yoluna. Bak yine de, nimet verme bir fiil Allah evet. Subhanahu wa taala'nın. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. Burada da İbnül Kayyim çok güzel bir şey söylüyor. Bu medaris Salikinde diyor ki sonuna bakın sonu da tevhid. Neden? E çünkü bunların hepsi evet. Yahudiler gayril mağdublar kim burada?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 Tamam. Eyvni'mende. Tabi bunu almadık uzun. Yine İbn Cerir et-Taberi. Doğru tevhidinde bu, bu yolla Seraksi sonra Sena Sena Sena diye devam ediyor. Orada raviler istek Sonra Ebu Yusuf'tan uzun böyle cümleler dikediyor. Tamam? Yine İbn Cerir et-Taberi. Fa'lem <feyle> <feyle> <feyle> Fe ennehu la ilaha illa Allah ve'stagfir fi'l Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Günahların için tövbe et ayetinin tefsirinde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 Allah'ın tevhide hakkında diyoruz dedi. Sonra ne dedi? İnna Allahu vahidun la sharikelehu. Allah birdir, onun hiç bir ortağı yoktur. Şimdi Allah neyde birdir? Hiçbir şeyde ortağı yoktur. Bir özel bir tavsiyelere gittim orada yok. O zaman umum kullandın. Yani ne uluhiyetinde, ne isim sıfatına, ne de rububiyetinde ki sonraki cümleleri ona açıyor zaten. Ne diyor? La shar'i mislehu. Onun hiçbir misli yoktur. Misliyet neyle alakalı? Allah'ın ne kadar isim ve sıfatı varsa onun misli yoktur zaten.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 Bir hak taifesi vardır demek ki bak hak işte bu hak taifesi olacakmış atalarımız işte hak taifesi. Muaciransalar E tabi ve <gülüyor> İsaq yani hemen atalar ayetini getiriyoruz ziyar nasları bırakıyor İsaqilelhum <gülüyor> aminu kemaan.